...Mehveş Evin ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan... ...Ekonomi Ekoloji Programı'ndan... ...herkese günaydınlar. Ben Pelin Cengiz. Bu hafta stüdyoda... ...Ekonomi Ekoloji Programı'nı... E, ...yayınını yapmaya çalışacağım. Evet, e, bu hafta da yine... E, ...programımızda e, gündemdeki... ...önemli bir konuyu... E, ...dile getirmeye e, çalışacağız. E, Dün ülke tarihinin en büyük davalarından birisi gerçekleşecekti ama maalesef yapılamadı. Adalet adına yine çok kötü bir sınavın verildiği bir gün oldu. Yine maalesef vicdanları son derece yaralayan bir takım görüntülere ve konuşmalara şahit olduk. Tekirdağ Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018'de gerçekleşen bir tren faciası. 25 kişi hayatını kaybetti 340 kişi yaralandı Bu tren faciasının dün ilk duruşması gerçekleşecekti Aradan bir yıl geçtikten sonra Yakınlarını kaybedenler Adalet arayışı için Duruşma salonundaydı Fakat duruşma öncesi epey olaylı geçti Yine dediğimiz gibi Hiç görmek istemediğimiz görüntülerle Karşı karşıya kaldık Kapı önünde güvenlik güçleriyle aileler arasında Arbede yaşandı Aileler ve avukatlar Burada çıkan Arbede sebebiyle suç duyurusunda Bulundu Ve tabi duruşma bu olaylar Salonun dışında devam ederken de Mahkeme heyeti davadan çekildiklerini Açıklayarak duruşma salonunu terk etti Bu da aslında Belki de hiç beklenmeyen bir gelişme olarak karşımıza çıktı Şimdi bütün bu süreci hem dünü hem de dünden 8 Temmuz'a doğru geriye gittiğimizde neler yaşandığını Bu faciayı başından itibaren bugüne kadar çok yakından takip etmiş bir gazeteciyle konuşacağız Aynı zamanda kendisi bu konuyla ilgili bir kitap da yazdı. Ölüm treni çorlu tren faciasının gizlenen gerçekleri adında bir de kitabı var bu konuyla ilgili. Gazeteci Mustafa Hoş bu sabah telefon hattımızda. Mustafa Bey günaydın günaydın. Evet, e, şimdi ben e, tabii çok kısaca e, dün yaşananları e, aktarmaya çalıştım ama tabii siz e, oradaydınız. E, bütün bu e, gelişmelere, e, bütün bu yaşananlara şahit oldunuz. E, belki biraz geriye doğru e, giderek e, bu son e, noktaya gelecek olursak e, bu Çorlu tren faciası, e, çok büyük bir adaletsizliği, Türkiye'nin aslında son yıllarda çok fazla e, gözlemlediği, deneyimlediği adaletsizliklerden birine işaret ediyor. Neler yaşandı? Neler oldu? Biraz bize başından itibaren bu konuyu takip eden bir gazeteci olarak aktarabilir misiniz? Yani 8 Temmuz 2018'de çoğul Sarılar mevkildi, Tren e, raydan çıktı ve 25 tane insan hayatını kaybetti. 345'e yakın kişi de yaralandı. Biraz sesli ee, alabilir miyiz? Biraz yüksek tamam. sesle lütfen. Tamam daha yüksek sesle anlatmaya çalışacağım. Yani bu e, trenin devrildiği andan itibaren bugüne kadar gelen her şey aslında ülkede yaşanan e, birçok şeyin de özeti. Yani Çorlu tren faciasını Bakış açısı insanlara e, adalet arayışının nasıl bir karşılık bulduğu e, her açıdan değerlendirildi de korkunç bir vicdansızlık ve gaddarlık var ve adaletsizlik var. Yani bu bir ihmal cinayeti. İhmal cinayetinin olduğu da delillerle belgelerle bu kadar net bir şekilde orta, ortada olan başka bir e, facia ya da dava yok. Bu kadar net. Yani şurada başladık. İlk hmm. andan itibaren bir suçluluk ile sadece üstünü örtme hmm. e, çabası var. Yani insanlar vagonun alt, vagonların hala altındayken demir yolunu açmaya kalkıştılar. Çünkü demiryolu insandan daha değerli. Evet. Aslında demiryolu değil orada. Çünkü uluslararası arası e, ticari anlaşmalar var. Bu yüzden yük trenlerinin o hattan geçmesi lazım bir an önce o hattın ulaşıma açılması lazım. Bakış açısı buydu ve bunu da orada bulunan en yetkili kimseler bunu açıkça da ifade ettiler. Yani bir imal cinayeti nasıl bir imal cinayeti? Ya çok evet. net bir şey var. 11 Mayıs 2018'de bu hatt 1 Mayıs'ta açıldı. 24 Haziran'da seçim vardı. Hı hı. Seçime dönük bir yatırım olarak alel acele altyapısı gereklit donanımı ekip ekipmanlarını yeterli olmadan ulaşıma açıldı. 11 Mayıs'ta da muayene e, yapıldı. Devlet Demir Yollarının uzman ekipleri tarafından. 11 Mayıs'ta yapılan muayenede bu menfez, o altı boşalan zayaların boşluk göründüğü ve facanın bir anlamda simgesi olan menfez için şu rapor var: sağ ve sol balast suları yapılmalı diye. Evet. O, sağ ve sol balas duvarı denilen şey işte o menfezin altının, e, rayların altının boşalmasına neden oldu. O yapılmış olsaydı 25 kişi ölmeyecekti. Ben dün tekrar olay yerine gittim. O menfezin olduğu yere gittim. Hı hı. Yani oraya gittiğinizde yenilenmiş, yapılmış o menfeze baktığınızda ilk aklınıza şu geliyor. Ya yani bunu daha önce neden yapmadılar? Evet. Eğer yapılmış olsaydı o insanlar ölmeyecektim. Bu en son Altası. Buna kadar denetim yapılsaydı, Raybekçin'de kadrosu devam etseydi, o gün o yağışa, aşırı yağışa herkesin gördüğü, bildiği ve orada olan insanların yaşadığı yerde kontrol yapılsaydı yine o insanlar ölmeyecekti. Çünkü daha sonra aşırı yağışlar olan yerlerde, bir sürü yerde tren seferleri durduruldu ve... Aa, o aksaklıklar giderildikten sonra tren seferleri tekrar başladı. Ya aynı şey orada olsaydı yine e, o insanlar ölmeyecekti. Böyle başladı ve böyle gidiyor. Çok net bir e, ihmal var ve bu ihmalin gerçek sorumluları da iddianamede yok. Az önce bahsettiğim o Hı -hı. rapor, yani devlet yollarının kendi muayene raporu savcı iddianamesinde yok. Nasıl oluyor Hatır? bu? Görmüyor sadece, bunu koymuyor ki o iddia, o muayene raporu e, nerede var? bilirkişi kişi raporunda bile var. Hmm. Yani iddianamenin asıl temeli bilirkişi kişi raporunu dayandırıldı. Bilir kişilerde zaten e, özellikle seçilmiş, e, aslında bilir kişi kanununa göre bilirkişilik kişilik yapmaması gereken kişiler buna rağmen o belge orada var hmm. ve iddianamede yok. Evet. Yani gerçek delillerin, gerçek belgelerin, gerçek suçların olmadığı bir mahkemeye gelin dedim bir yıl sonra. Hı hı. Yani şunu beklersiniz değil mi? Bir yıl beklenmiş. Türkiye'nin en büyük kitlesel ölüm olan tren açısından baktığımızda en büyük kazalarından birisi. E buna böyle hazırlanılır mı? Evet. Bütün o insanların adalet beklentisine her şekilde karşılık vermek zorundasınız. Hayır. İlk andan itibaren adliye başlayan yürüyüşten itibaren o insanlara suçlu muamelesi yapıldı. Sanki yürüyenler suçluymuş, sanki yürüyenler e, büyük bir suç işlemiş hı -hı, gibi bir hı -hı. tavır ve davranış içerisinde her bir e, o güzergah içerisinde görev alan e, kamu görevlileri. Ya bunlar kendi başına bunu yapıyor olamaz. Evet, evet. E, şimdi ya, eninde adli... sonun, <gülüyor> buyurun. Ha, adliyeye gelindiğinde de aynı şey devam ediyor. Yani bir adliyeye yanlışınız o e, orada hissettiğiniz şu biz size bunun hesabını sorar. Yani hesap sorulacak ne yaptı o insanlar? Sadece adalet arıyorlar. Bu kadar basit. Siz de o adalet karşılığını vereceksiniz ve adil bir mahkeme yürütmek zorundasınız. Ya yani en sonunda mahkeme kaçtı. Çekilme falan değil o kaçmadır. Evet evet yani o tabi çok e, enteresan. Bilmiyorum e, yani insanlar e, bu işin içinde e, çok yakından e, takip edenler böyle bir şey tahmin ediyor muydu, bekliyor muydu bilemiyorum ama. Eşi, eşi benzeri örneği yok. Yok değil gerek mi? Evet. Gerekçiye baktığımızda cihmet, herhalde 31-32. maddeye dayandırılıyor. Evet. 31. ve 32. maddeyi izledim. O, e, inceledim az önce. Tamam, Bir bağlamamadan... 22. maddeden bahsediliyor. Pardon 22. 22 Madde. ve 31. maddeler evet. Hani, O maddelerin içini de şu var. Yani hakim suçtan zarar gördüyse, akrabalık evet. ilişkisi varsa, yakınlığı varsa, bilmem ne varsa bunların hangi birisi oldu? Hakim orada ne yaşadı ki? Evet. Yani. Şöyle bir şey var Arbede diye azlandırıyoruz. Hmm. Haber gibiyle. doğal olarak orada Arbedede karşılıklı bir şey oldu. Ya O salona giremeyen, faciada ailesini kaybetmiş insanlar mahkeme kapısında dövüldü. Kendi gözlerimle gördüm. Yani şöyle bir durum vardı. İnsanı öldürüyorsunuz, cinayeti işliyorsunuz, evine gidiyorsunuz, dövüyorsunuz kalanları. Evet. Yetmiyor. Ertesi gün bir daha gidiyorsunuz yine evde kalanları dövüyorsunuz. Ya bu normal bir şekilde böyle bir şey adlandırıldığında olacak şey mi? E oldu işte. Oluyor. Ankara'da Anayasa Mahkemesi'nin önünde oldu. Dün adliyede oldu. O insanlara ne hafla el kaldırabilirsiniz? Ne hafla vurabilirsiniz? Ve neden? Evet. Hiçbir hı. gerekçesi yok. Yani tamamen şu var. Bir üç olduğunu herkes biliyor. Ortada ne olduğunu herkes farkında, cinayetin farkında. Ve üstünü kapatmaya çalışıyorlar el gibiyle ve devletin bütün olanaklarını da kullanarak bunu yapıyorlar. Evet, şimdi mahkeme heyeti davadan çekildi ve adliyedeki 130 kişilik konferans salonunda yapılması planlanıyordu bu duruşma. Çok sayıda kişi dışarıda kaldı, salona giremedi ve bu işte dövülme... E, hadiseleri de burada e, yaşandı ve hatta tabii içeriye sanıyorum duruşma salonuna girmek isteyen e, yakınlarını kaybetmiş e, bir takım insanlar da e, salona alınmadı. Zaten bu insanlar e, fazlasıyla e, acılı insanlar. Bir yıldır adalet peşinde e, koşuyorlar ve belki o adaletin biraz olsun tecelli edebileceği bir duruşma salonuna gelinmişti. Ama e, maalesef salonun dışında ee, başladı e, bu e, talihsiz e, olaylar ve e, bu noktaya kadar geldi. Peki, e, buyurun. Ay, özür dilerim. Şey, şey, hani orada şöyle bir şey var. Ee, adliyeye girişten itibaren zaten böyle davranıldı. Evet. Adliye girildi. İstiyeden oradan geçerken bir sürü zorluklar yaşandı edildi. O Mahkeme e, kafasına yani o konferans salonuna oraya geldiğinde Yarım saat 45 dakika o yoğun klimalar kapalı, hmm. o yoğun sıcak ortamda hepimiz bekliyoruz. Neden beklediğini bilmiyoruz. Sonra bir tane görevli çıktı, şeyi söyledi. Tek tek içeriye girenlerin isimlerini kaydedeceğim diye. Evet. Ya bunu yakal olarak böyle bir şey yetkisinin olmadığı ve bunun yapmaya yetkili kimsenin olamayacağını söylendiler ve buna kimin karar verildiği konuşuldu. Uzun tartışmalardan sonra mahkeme e, etiyle görüştürüldü ve bundan vazgeçildi. Vazgeçilen bir şey neden yapılmak istendi ki? Evet. Şimdi e, mahkeme salonuna girildikten itibaren de şöyle bir şey var. Kalabalık zaten bakın, yani Hı -hı. 25 tane insan önce bunların yakınlarını falan da e, göz önüne alalım. Evet. 340 tane yaralı var ve konferans salonu 110 kişi. Evet, inanılır gibi değil gerçekten. Ki Maalesef. daha önceden bu salon yetmeyecek şu şu nedenlerden de sadece müştekiler zaten kıymıyor. Doğru. İzleyicisi, dinleyicisi, gazetecisi olduğunda olacak şey değil. Ve bu talepler ısrarla reddedildi. Evet. Ve o mahkeme sonuna geldi. Mahkeme sonunda başka bir şey yapıldı. Hepimiz içeride olanlar rehin alındı. Kapılar kilitlendi. Anahtarlar yok. Kapılar kilitlendi. İçeride herhangi bir şey olsa yani kalp krizi geçirse, hmm. herhangi bir şey olsa dışarı çıkma şansımız yok. Çünkü anahtar yok. Kapılar kilitlendi. Dışarıdakiler, içeridekiler dışarı çıkamıyor. Dışarıdakiler içeri giremiyor. Dışarıda kalanlar aileler olduğu için de içeri girmek istediler. Evet İçeri girmek isteyenler de orada dövüldü. Evet bu aslında herhalde hem ailelere hem yakınlara, avukatlara, bu davayı izleyen sivil topluma, gazetecilere herkese bir gözdağı gibi bir durum söz konusu olmuş herhalde değil mi? Yani gözdağından öte şöyle bak oradaki yaklaşımdan şu güvenlik görevlileriyle ya da herhangi bir görevlilerle temas halinde oluyorsunuz. Aileler de oluyor içeri girerken çıkarken. Söylenen şu adalet sürü çok beklersiniz. Evet. Şov yap, şov yapma. Ne demek bu ya? Yani insan evladın annesini, babasını kaybetmiş insana şov yapma diye nasıl söyleyebilir? Evet gerçekten korkunç. E, e, i̇çeride bir o sanıkların bulunduğu yerde e, yine eş e, kızınız iki kardeşini ve yerini kaybetmiş bir insana güleniyor. Evet, evet. Ve ondan sonra da o insanın e, hani o sinir krizi geçilmesinde e niye oldu ki bu deniyor. Ama olan bu yaratan ne? Yani orada bütün olan dikenler bilinçli olarak ya da talimatla. Bir şey yapılmaya çalışıldı. Yapılmaya çalışılan şu, mahkemeden kaçırıldı. Evet. Ee, peki, şimdi e, mahkeme e, bıraktı gitti. E, davadan çekildi. E, bundan sonrası nasıl işleyecek acaba? E, bu e, dava ne zaman görülecek? E, bununla ilgili bir bilgi, beklenti nedir acaba? Yani dün aileler olaydan sonra da toplantı yaptı avukatlarla. Ki orada dövülen avukatlar da vardı. Sadece hmm. aileler de avukatlar da dövüldü. Onu da ekleyeyim. Evet. E, o konuşuldu. Yani şimdi ikinci ağır ceza mahkemesi bir karar verecek. Bu hakime hmm. çekilme kararına. E, ve ondan sonra da ya aslında yapmaya çalıştıkları şeyi ben tahmin ediyorum. E, benim tahminim şu. Davayı Çorlu'dan ve buradan uzaklaştırmak istiyorlar. Daha önce bazı davalarda yaptıkları gibi başka bir şeyle başka bir yere... Gözden uzaklaştırmak, bilgiden hmm. uzaklaştırmak istiyorlar. Çünkü üstünü kapatmaya çalıştıkları şeyler çok fazla ve bir türlü de bunu beceremediler. Evet. Aklımda bu da havayı 8 Temmuz'da 2018'de olan havayı... E, 9 Temmuz'da bitireceklerdi doğal afet üstünü kapatacaklardı <gülüyor> <gülüyor> üstünü kapatamayınca olmaya başladı bütün bunlar yani hep bir şey deniyorlar, yapmaya çalışıyorlar olmayınca da saçmalanmaya başlandı saçmalanın da doruk noktası hüküm mahkemeydi zaten evet Evet şimdi ilk e, bu kaza e, kaza demeyelim tabii hafifsemek gibi oluyor bu facia e, göz göre göre geleceği belli olan bir faciada hep o ilk e, etapta yapılan açıklamalarda doğal afet işte aşırı yağış sonucu gibi hep yine böyle e, insanlardan sorumlulardan ee, konuyu uzaklaştırmaya, ötelemeye yönelik bir takım açıklamalar yapılmıştı ve eninde sonunda dört tane devlet demir yolları görevlisi 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle e, yargılanacak. Kaç yıldan 15 yıla kadar işte. Evet. Söyledikleri ama onlar bu davanın gerçek sorunları, gerçek suçları değil. Evet, ben de aslında konuyu buraya getirmek istiyordum. Yani bu konuyla ilgili de biraz e, görüşünüzü almak istiyorum. Yani e, siyasi açıdan, e, bürokratik açıdan ee, bu konuyla ilgili e, sorumluluk alm alması gereken e, belki yargılanması gereken e, kimsenin adını e, görmüyoruz. Burada sadece 4 tane e, görevli işte e, bir hapis cezası ya alacak ya almayacak büyük ihtimalle de e, belki de almayacak. E, tabii yani bizim ülkemizde maalesef böyle bir hesap verme kültürü sorumluluk alma kültürü maalesef yok ama e, bu şekilde de herhalde hiçbir zaman e, gerçek adalete e, ulaşamayacağız ve bu tip e, kazalarda hep e, hayatımızın içinde olacak gibi bir e, durum söz konusu. Bir isterseniz son olarak e, bunlarla ilgili e, görüşlerinizi de alayım e, Yani bütün bu e, dosyanın hazırlanması ve bu dört kişinin e, sadece e, sanık konumunda olması hakkında e, nasıl bir değerlendirme yaparsınız. Yani evet adalette sorunlar var. Yaşadığımız her şeyin içerisinde büyük bir adaletsizlik, vicdansızlık var. Bu çok net. Ama bu şu yargılanmayacakları anlamına gelmiyor. Elbette. Bu böyle devam edemez. Bu böyle sürdürülemez. Hiçbir toplumsal, siyasal yapı bu şekilde devam edemez. Her ne olursa olsun. Bak çok net bir şey var. Bu hı hı. devlet demiryollarının nasıl bir sorumluluğu olduğuna dair çok net bir şey söyleyeceğim. Tabii. Devlet demiryollarının Faciye olduğundaki genel müdürü İsa Apaydın. İsa Apaydın sahte e, bir gelir üretmiştir, yasa dışı geri açıklamıştır. Bu büyük bir suçtu. Yani evet. şimdi şüphelime çalıştık. Meteoroloji raporlarında oraya saat ah, 32 3 e, kilogram yağış düşmüş meteoroloji raporu budur. Bunlar kendileri başka bir yerden yasal olmayan, metodolojiye olmayan verilerde bunu 72 kilo kilogram olarak açıklamışlardı. Doğru. Yani bu da şu evet. demektir. E, orada artık yapacak bir şey yok. Sağ afet oldu. Metrekareye bu kadar büyük bir yağ suçluğunu insanın yapacağı bir şey kalmazı e, teorisinin başından beri planlı olarak e, ya, hayata geçinmek için böyle bir şey yapmışlardı. Ama bu bir suç. Hı -hı. Bir şey. Hı -hı. Hı -hı. Yani sadece bu yüzden bunu e, değilse Apaydın'ın yargılanması gerekir ve yargılanacaklar. Bu davayı hiçbir şekilde üstünü kapatamayacaklar. Evet. özellikle Evet. Peki Mustafa hoş çok teşekkür ediyoruz Yayınımıza katıldığınız için ve verdiğiniz bilgiler için umarız adalet bu çorlu tren faciasında yakınlarını kaybedenler için çok kısa sürede tecelli eder biraz olsun vicdanlar olabildiğince rahatlar diyelim çok teşekkür ediyoruz yayınımıza ben katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben yayına gidiyoruz Evet, e, dün maalesef e, gerçekleştirilemeyen e, Çorlu Tren Faciası'nın ilk duruşması e, gazeteci Mustafa hoş'ta oradaydı. E, yaşananları e, aktardı. Hem aileler açısından hem avukatlar açısından hem e, dava sürecini takip etmek isteyen e, belki e, bir takım e, sivil toplum kuruluşları, gazeteciler... E, yaralıların e, kendileri olabilir yakınları olabilir e, maalesef e, kendisi de yayında söylediği gibi tarihte görünmemiş bir şekilde mahkeme heyeti e, davadan çekildi e, ceza kanunu e, ceza muhakemesi kanununun 22. ve 31. E, maddelerine e, dayandırdı e, heyet davadan çekilme gerekçesini e, bu şekilde e, topu da e, mahkeme heyeti e, başka bir heyetin görevlendirilmesi için e, dosyayı Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne e, göndermiş oldu. E, bundan sonraki süreç nasıl e, devam edecek? E, yani şu ana kadar yaşananlar e, maalesef e, bu darp edilme meselesi insanların, avukatların, ailelerin e, polis tarafından e, dövülmesi, ve ee, gerçekten çok vicdanları yaralayan e, gelişmeler, hiç akılla, izanla e, açıklanabilecek e, şeyler değil. Ve tabii yine e, Mustafa Hoş'un da e, işaret ettiği üzere e, bu kazanın üzerinin örtülmeye e, çalışılması, işte doğal afet, e, lokal bazlı olarak... O dönemde yağışların çok yoğun olması sebebiyle meydana geldiği için işte böyle bir doğal afete sürekli atıf yaparak menfezin bu şekilde boşaldığını söyleyerek işte bütün sorumluluğu doğaya atmak ama ihmal ve kusurların da üzerine örtmek şeklinde bir sürecin işledildiğine işletilmek istendiğine ve bu meselenin de bu şekilde üstünün örtülmek e, istendiğine şahit oluyoruz. E, umarız e, bundan sonraki süreç bir nebze olsun. E, ailelerin e, bu yaşadık yaşadığı e, kötü süreci e, hafifletir diyelim Elbette gidenlerin e, yerine e, gelmesi mümkün değil ama e, bir nebze olsun, Adalet arayışı, Normal sürecinde devam etsin ve adalet tecelli etsin istiyoruz Maalesef bu son dönemlerde insan eliyle yaratılmış bir takım Facialarda sürekli işte doğal afet, fıtrat işte Allah'ın işi söylemlerinin Arka arkaya geldiğine rastlıyoruz Araklı'da geçtiğimiz ay yaşanan Sel faciasında da yine Allah'ın işi denilerek 10 kişinin ölümü Buna bağlandı Bu gibi şeyler maalesef Sorumluluk alma Politik olarak Sorumluluk alma bilincinin Yerleşmediği ülkelerde Ve özellikle Ülkemizde çok sıklıkla Karşılaştığımız bir Davranış biçimi haline geldi Umarız bunlardan bir an evvel uzaklaşılır ve sorumlular cezalarını çeker diyerek bu haftada ekonomi ekolojiyi sonlandıralım. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Ekonomi Ekoloji